Unutulan bir beden Balkonda yazılan sözler Beni anlatabilecek bir hayal Gözlerimde dumanın arkasında saklı Bir karartı sen misin? Beklediğim geceler seni benden sorar oldu Ama hayalim yoktu Bir günücü konu yeter Sen rüyalarında ol ki arada bir içten gülebilsin Şu asık suratım Aynalarda yoksun Bir çift göz bakar arada Mutlu musun oralarda? Tek başıma ben burada Sebebim olsun bu sevda Olmayacağım işte bu sefer çekip gitti zaten ben de değildin ki boş ver umudumu kaybettiğim an karşımda bir peri bu çocuğun kalbi var mı kürperirdi ki son anda bir el hem nereden bilebilirdi ki derdime çare nerede bak ben de ağladım saçmaladım bazen çok bazense yalvardım maddi değil bu hayat çünkü ben hep yalnızdım yetti artık belki bu gece kafama sıkarım Derdime çare bak ben de ağlarım Yalnızım hiç artık belki bu gece kafama sığmıyor her nerede, nerede çare bak ben de ağlarım saçma benim çok o zaman gitmeye al gibiyim inadim değil bu hayat eşittir yalnızım Bedenle arkasında gözü yaşlı bir çocuk hem belki yok çıkarıyor boş yere beni kandırma doluyum işte bu aralar üstüme gelme bakma bana gözlerim de bir bu bazen tamam diyorum Chico girdiğin dünyadan ama nereden bilebilirim ki karanlıklara saplandığımı evet biliyorum şimdi. Neye fayda ki yüreğimde biraz acı Gözlerimde biraz bu Benliğimde sessizlik Çok doluyum bu aralar Üstüme gelme bakma bana Odamın camını sildim bugün son basma bana yok Senin artık gözlerin Aklıma düştü bir kez daha Sonu var mı bilmecelerin Nedeni var mı hesapsa cümlelerin Haydi söyle Derdime çare nerede bak Ben de ağladım Saçmaladım bazen çok Bazense yalvardım Adil değil Hayat. Çünkü ben hep yalnızım. Yetti artık belki bu gece kafama sıkarım. Derde nerede çare? Bak, ben de saçma Saçmalıyorum çok o zaman gitme yalvarırım. Adil değil bu hayat eşittir yalnızım. Yetti artık belki bu gece kafama sıkarım. Derde nerede çare? Bak, ben de ağlıyorum. Saçmalıyorum çok o zaman gitme yalvarırım. Adil değil bu hayat eşittir yalnızım. Yetti artık bel.